Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern Sabahlar başlıyor. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili izler. 8.27 oldu saatimiz. Haftanın son iş gününün sabahındayız. Karlar altındayız. Yuvarlanıyoruz, üşüyoruz, titriyoruz, ileniyoruz. Ara ara kayıyoruz. Yokuşlarda ters ilerleyen arabalar günündeyiz. Kolay gelsin diyoruz herkese özellikle denizdekilere. Buyursunlar efendim. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz ki Çok güzel tanımladı. Bugünü çok güzel, güzel özetledin Resmen gözümüzün önünde canlandı Ege. Kayanlar, üşüyenler, karlara belenenler, arabalarını geri geri çıkarmak üzere yola çıkanlara kolaylıklar diliyoruz. Bugün tam anlamıyla sokaklarımıza e, su ama kar görünümündeki su hakim. Çamur gibi bir şey oluyor değil mi? O bir süre Yok olmayacak canım. Bugün hiç öyle bir şeye girmeyin. Hayır çamur gibi oluyor. Yani böyle bastığın zaman diye şey oluyor. Yani, emmeye çalışıyor içine doğru. Emme diyor. Evet emme diyen e, karlardan sonra... Daha bakın. korkunç bir kar biliyor musunuz? Hangisi olduğunu. Daha korkunç olan. Hangisi? Gajır'da yok. Da be. Hayır daha korkunç var. Ne? Yarma. <gülüyor> diyen kar... Bugün ne kadar iki kere gördüm ben onu Siz yolda gelirken hiç düştünüz mü bir şey oldu mu böyle ne bileyim Have you ever düştünüz mü ha, Have you ever düştünüz mü yani bir, bir şey oldu mu bizi Bakayım Hayır <gülüyor> ben bir ulaşım firmasının sloganıyla yaşıyorum Doğru sendeler düşmez O ne be Hangi firma yani? Vermiyorum şimdi reklam olmasın diye tanınmış firmalardan bir tanesi. Ne soru. doğru? Bu doğru sendeler düşmez. Yetmiş yetmemiş falan gibi sloganları var. Ha doğru sendeler virgül virgül düşmez diye reklam de devam ediyor. Evet, e, o firmanın o... sloganında yavaş zaman zaman zor hareketler dönemler yaşadığını şey yapıyor bu sloganı yapıyor. Evet, hemen o zaman bir hemen, bakalım gündemde. Hemen hemen Gündelimize... o zaman sendeleyenlerden başlayalım. Sendeleyenler, Fahir. kimler sendelediler? Sol, bu federasyon bir dakika. ilk önce ben hiç dün televizyonu falan izlemedim. 2 bölüm birikmiş Master Şefimiz vardı. Ondan sonra onları izledik. Sen ne izledin Fahir? E, valla ben ne izledim? E, ben bir şey izlemedim oktay. E, tamam o zaman. Ben de e... Fatma Gül'ü izlemiştir de utanıyor şimdi söylemeye. Yok ya valla Fatma Gül de izledim. Niye utandım? Niye utandım? Söylesem ağlının akınan. Bu arada ki... utanma diyeince aklıma geldi adını Feriye koydum Bu bu seni bitiyormuş. Hadi ya. ya, ya Solmuşsın. O iyice bizi vanadan çıktı. Oynayacaksan yani hemen oyna. E... <gülüyor> <gülüyor> Abi bütün değerler değişti biliyorsunuz. Yani birkaç oyuncu Doğru ağzını öpüşme oldu son bölümde. Yani evet bayağı bir ağzını öpüşmeleri olunca ben de prensip olarak ağzını öpüşmem diye bir madden var yani biliyorsunuz. Eee sözleşmelerde. kuralları diye geçer. Evet çok güzel. Hayır yani var. öpüşür öp... onu açıkta fairy öpüşürsün kamerada ama... kameranın önünde öpüşme. Yani her şeyde kameranın önünde yapacağız evde bir kuralı. Şey yok tabii. Hayır bir şey. Evet. Onda bir şey olarak bilgi olarak verelim. Evet Şimdi hiç televizyon haberim yok. televizyon seyretmedin sen. Futbol kulüpleri toplandılar. Federasyon'un bir önerisi vardı şöyle yapsak ya Beybide. Puan silelim. Bir de. Puan silelim evet puan silelim. Hayır karar çıktığını biliyoruz. O Hayır karar çıktı puan silme bir de şey e, esas bir kereye mahsus düşürmek olmasın. Bir kere bu seferlik olmasın bundan sonra baya hepsini düşürelim falan diye bir karar vardı. O yani konuşuldu evet. Şey mi? Ya oldu böyle bir şeyler. Artık bunu önümüze bakalım gibi bir karar mı çıkar mı? Evet evet. Onu teklif edenler vardı. Eee hepsi hayır dediler. Kaçıncı madde? Ya hepsi değil de çoğunluğu hayır dediler. Çoğunluğu bana. hayır dediler. Özellikle Fenerbahçe diyor ki yarın puan bile sevdirmeyiz. Gerçekten de hani puan şike varsa sürün. düşsün. Şike varsa düşsün, düşsün yani. yapan düşsün ispatlandığı. Harbi davranmış. Evet. Şike var diye düşürün. Ama ya ne ne, ne falan o, ifpar, ne, ne, ne, ne o, o, evet, evet aynen öyle oldu Yumruklaşmalar he? oldu tabi böyle Bir grup insan bir araya geldiği ya zaman onu, ne olacak tabii ki herkes Şimdi bir Herkes kere... değil ama birilerinin Abi artık sen yavaş yavaş yumruklasan iyi olur falan diye onlar oldu Şimdi dün bir otelde yapıldı bu ama Yumruklaşma e, bugün... Salonda değil Dün hiçbir haber bülteninde falan yoktu. Ona yumruk attı. O yüzden bu görüş kabul edildi falan. Neredeyse <gülüyor> kavga diyeceğim. ediyorlar. Ben bir ara şey sahnesine... Özür dilerim. Özür dilerim diyen bir... Ben futbol tartışma programlarındaki <gülüyor> havayı bilen bir insan olarak... Orada bütün kulüplerine üstelik de gerilimli bir konuda... Sakin sakin konuştuklarını arz ederim arz ederim diye... Kürsüden indiklerini düşünmüyorum. O sakin konuş... Yok sakin konuşuldu ama o sakin konuşmanın en azından görünen oydu. Ama o sakin konuşmanın arkasında bir tavır vardı. Herkes herkese tavır yapıyordu ya yani... Kim, ben niye tavır yapıyor ben onu da Ben mesela seyiriz. şeyi gördüm en son. Ben de çok takip etmedim ama e, futbol federasyonu başkanı var ya hı hı. Mehmet Ali e, Aydınlar. Aydınlar. O şey diyordu. burada herkes susuz, bir tek to federasyonu sustu. <gülüyor> böyle böyle bir şeydi. Bir yerim bağlayacak falan mı? Orada bir sustu falan. Tamam dedi. Buyur. O Ali Koç'a tabii canım. Ali Koç oradan Galatasaray'a laf sokmalar. Herkes o oradan çıkar. Soku, bir kim şey kime de laf sokacağını şaşırdı. Ama mutfakta dediğin gibi yumruklaşma olmuş. Mutfakta ne işiniz var onu ya. anlamadım ya. Ben bir süsüm. Ona... zahmet etmeyin ben gider kendim alırım diye otelde gidip. Oktaya açıkladım ya. Dün zaten şakır şakır yağmur falan yağıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sigara içmeye girmişlerdir. Mutfak mı? Evet. Valla doğru söylüyor. Çok mantıklı Abi sigara geliyor. içen adam niye kavga etsin ya? Ya, ya sigara içen. Ya sigarasını içer, Belki sigaradan çıkıyor Otlanma yüzünden çıktı. Belki de ondan çıkıyor. Her şeyde bunu yapıyorsun ya. Her federasyon toplantısında bunu yapıyorsun diye bir şey olmuştu. Abi olabilir. Mesela son da aldırdı ver beraber sevmiyorum içelim. Sevmiyorum abi demiş. Paket taşımayı sevmiyorum. Allah Allah ben en miyim ya falan demiş. Şimdi bu bu yumruklaşma, mutfaktaki yumruklaşma tek bir gazetede var. O yüzden e, hani nasıl bir gazetecilik başarısı değil tamamen sigara içen muhabirin Orada bulunmasıyla <gülüyor> alakalı bir şey Hakan Yaşar'ı tebrik ediyoruz yani Bunu ortaya çıkarmış o da mutfaktaymış Çünkü ve şey diyor Olay sırasında yalnızca akşam gazetesi vardı Diyerek bravo, Kesin sucuklar da havada uçuşmuştur en büyük korkum Mutfakta birinin birine sucuk atması e tabi Zaten oradan çıkmış Bu Sucuğu almış ne, bilmem ne demiş. Ulan neyse, demiş O para atınca o da çıkarmış sucuğu atmış Zaten mesele da Ya sucuktan diyorlar zaten ya sigaradan Biz sucuğa bakarım sucuk mu diye Bir de sigaraya bakarım sigara mı diye Boş konuşma demiş. Neyse belki gerçekteyiz de biz... Zayıf kulukları... yaptı Oktar. <gülüyor> Boş konuşma <gülüyor> demiş. Amatör oyuncular zayıf canlandırma. <gülüyor> Boş <gülüyor> konuşma. Saba. Terbeli ol. Aa, bizim öyle bir şeyimiz olsun ya. Bundan sonra canlandırma haberler ya. Bizi sattın. Bak, Can, canlandırma haberler. Sarı bıyık canlandırma haberler. Sarı bıyık mı? Hı bu Flash TV'nin oyuncusu vardı ya çok güzel. Ha, ben de Gerçekten şirketin adı zannettim. Ha, o şimdi bir yerlerde oynuyor ya. E, yine oynuyor. Adını ferahat koyduğumda oynayacakmış. İnşallah hadi bakalım. de bakayım. Fahir önce kapak olur diye de açıklaması var. Ya Kimse bilmiyorum var? Ee, Valla adını Ferya koydumdan bir sıtkım sıyrıldı. O yüzden çok bir hevesli. Hani deseler ki yarın gel Fahir'cim deseler. Hani derim bir bakarım yani. Ya, Ama niye gidersin ne olacak canım Allah Allah. Ama Oktay öyle Sonuçta, deme çok. Sonuçta Ahide'yi gördüm de oynayacakmış bak. Ha o dön, dönüyorsa tamam. Yani son iki bölümde bir veda, veda edecekmiş yani. O, o dönüyorsa ben de tamam. Peki Sen ne oldu daha... şimdi? O kadar toplandılar sucuklar havalarda uçuştu. Ya çok ya. şey değiştiriyoruz şimdi ya de... şimdi adını Feria koyduğundan tekrar futbol federasyonu toplantısına mı geçti? Ya bir şey yok yani, yani sonuçta bu şey ansiyeme şey yok hiçbir şey olmadı. Hayır, hayır, hayır. Düşen var. düşecek çek yine. Düşen düş Ama bir defaya mahsus affedilir mi? Onu bilemiyoruz. Onu hayır da... affedilmeyecek işte yok öyle. Bir defa hayırdır yani gönüllerde bir defaya mahsus. Töbe sahip. töbe derse bilmiyorum. Yani o konu konuşulmadı ama. Çıkıp eğer özür dilerse. ...özür dedelerse ve bir daha yapmayacağına dair... ...üç kere yemin ederse, büyük ant verirse... ...o zaman e, düşürmeyeceklermiş. Ama tebe etmezse... ...ve üç kere de... ...ya bir daha yapmayacağına dair söz vermezse... ...öpüp başına koyulmazsa... Evet. ...öpüp başına koyacak, futbol topu... ...elini, ha, elini, elini öpecek, başına koyacak... Ama at bilmiyorum kendileri uğraşsam. Ben beni sıkkın sıyrıldım. Vallahi var ya hakikaten zaten aylardır şunlar... Ne güzel girmemiştik bu konuya biz hiç ya. Ama, şimdi, Ama yumruklaşma ve abi. sigara, sucuk atma ve tükürme olunca tabii kayıtsız kalamadık. Birazdan da merak ediyorum ben ne olduğunu yani. Hayır sen niye merak et? ömür hayatında niye böyle bir şey merak ettin? Şimdi şey, futbolun kendi... Futbolu bir 35, futbol 35 sene, sen sene hiçbir yatırım yapma bu konuya. Gel ondan sonra futbol federasyonunda neler oluyor, neler bitiyor. Yasa tasarısı, masa tasarısı. Arkadaşın yasa tarzı sarısı, sarısı zaten ben kayıtları geçtim de ee, şu arkadaşına sor bakalım Mehmet Ali Bey'in soyadını kim hatırlamış aramızdan e, Oktay Bey buyurun efendim buyurun Siz acayip bir şekilde laf e, soktular Oğlum, demek ki çarpma değil Hiç yani yok. Mehmet Ali aydınların soyadını şak diye ben söylemedim mi Futbol hani Federasyonunun yoktu. şeyine döndü ha kim herkes bir laf sokuyor kime tam hadi hadi herkes haklı bir tek ben hata aldım <gülüyor> yani bir tek ben hatalıyım evet Hadi bana bir iki tane başkan ismi söyle hadi mesela beşiktaşın sen beşiktaşlısın ya Demirören Yıldırım Demirören evet hayır ee... bir iki tane deme tam sayı ver tamam. çünkü gerilim bir yerde tam kaza sırada böyle havada şey olmasın Adnan Bey <gülüyor> Adnan Bey deriz biz ona. Normalde ismi başka da biz onu Adnan Bey diyoruz. Adnan Polat mı? Adnan Polat. Adnan Polat. Ondan sonra. Onun da e, sesinden Fener hastası. Ve... Hayır o değil bu arada. İtiraz değil canım edeceksen. onu biliyorum yüzüne bakıyorum bir saattir de bu da tam gazetan sanki çok doğru bir şey söylemiş gibi bil bir şeydir. fırsatı kaçırma diye ben hemen uyuyayım. En son şöyle son darbeye öyle vurasım. Z raporunu çıkartıp yüzüne fırlatacağım <gülüyor> suçuk <gülüyor> sarıp diyorsun. Evet, başka sorun. Ondan sonra yanımda cebimde hep bir parça Gaziantepspor'un başkanı bilmiyorum kimdi o? Ya bir tek olumlu mal mal bakıyorsunuz dedi. Hay <gülüyor> kimden bahsediyorsunuz? Gaziantep Spor'un başkanını bilmiyorum. Bizim Gaziantep Spor başkanı ne işimiz var? Biz sana üç büyüklerden bahsediyoruz. Bil Öbürlerinde bileceksin ya futbolu biliyorsan şimdi dinleyicilerimizle. Biz futbolumuzu sorsak... biliyoruz demedik ki yıllardır biz bu kadar meraklısı değildi futbolu konuşmanı da. Sen i̇şte gördünüz yani... mü ya futbol konuşucu bir gerilim oluyor ya. Evet ya. Ne güzel biz konuşalım İngiliz bilim adamlarının. İfade bak şu yüzündeki çıkart... şey ifadesi çok şeydi. Gaziantep Spor'un o zaman başkanı o zaman. Vallahi o zaman abi, Söke ya. Spor'u madem biliyorsun. Gökmen Özdenek gibi bir şey oldu. Valla ya ne oldu içine Gökmen Özdenek kaçtı <gülüyor> Vallahi bir <Vallahi. gülüyor> <gülüyor> bazen düşün şu futboldan ne adamlarla mı program yapsam diyor. Bak bak aynı olmadı mı? Aynı aynı. Abi içişi bile aynı. Gökmen özlemişti bu. herhalde televizyonun karşısında şey uyuyor. Gökmen adam mı? Vallahi onların yüzde seksini falan atkılı. <gülüyor> Hangisinin atkı bir ayrı ayrıcı özelliği? değil. Ne hepsi şeyli çık Mesela sakallı de, kirli sakallı de. Veya şeyde saçlarını yatıran mı diyorsun falan de. Geriye doğru. <gülüyor> Geriye doğru. Gökmen kel olan değil mi? Dazdak olan. Yok değil. Dazlık olan kim? Diye canım göz. Dazlaktan ha, kim kastediyorsun? ediyorsunuz? Kazım Kanat mı da? Dazlık olan. Ay canım Kazım Kanat da dazlak yaptın yani ya. Ne bileyim abi dazlak görmüş. Kazım Kanat da dazlakta. Da. Ya o kasa kesiyor, Dazlık. dökülme var o önlerde. Tamamen sıfırlıyor diye. Sonuçtan bahsediyoruz canım da. yani geçmiş. Burada şey yapmayayım. Tabii ki. Çünkü ayrı. Neyin lütfen? Evet sevgili izler, da bu federasyonun yaklaşımı çok tartışılacağı benzer. Başka neler olmuş? Ya başka esas, e, Avustralya köşesi yapmamız lazım bugün. Evet ya Avustralya'da neler aborjinler oluyor? Aborjinler coşmuş. Bugüne kadar aborjin, aborjin dedik. Neydi? Aborjinlerle ilgili bir çocuk da aborjinlerin yanına. böyle çocuk... evet, bir haberler vardı. Çocuk kaçtı ne demek ya aborjinin yanına? Evinden kaçmış aborjinler. En son şey var onu hatırlıyorsun? Diyor. Yıllar öncesinden Ha canım, canım o öyle şey. var öyle Neydi kalktı. ama onların özelliği donsuz yaşıyoruz, gamsız yaşıyoruz diye bir şey. Bir donsuz doğu, yaşıyorlardı. Doğru sendeleriz düşmeyiz miydi neydi? Onların mottosu neydi hakikaten Oktay? Aborjinleri mi? Ha. E, Dijinurduğumuzu çalarız. Dijir keyfimize durur, bakarız. Keyfimize bakarız. Sloganları o. Ha Bir şey daha yapıyorlar. Hadi Ali Dayı patla Dijinurul diye bir oyun havası var. Dijinurduğunu patlat hadi. Ali Dayı patla Dijinurduğunu. Çünkü aborjinlerde Ali Dayı çok şey bir isim. Meşhur bir isimmiş. Meşhur. Meşhur çok meşhur. Ee... Ali Dayı geldi düğüne diye gene bir aborjin oyun havası var. En son bir özür direndi biliyorsunuz aborjinlerden. Sebep? Özür kuru i̇şte kuru biz deyerek size, Biz size bir yanlış yaptık özür dileriz. Bir yanlış dinleyince. yaptık. Şey, Ayıp ya. Vatanınızdan sizi e, şey zamanında de, özelliği neydi diye. ya filmi mi vardı kitabın mı vardı bu aborjinlerle mutluluğu bulan kadın hikayesi mi vardı? Adan hikayesi mi? O çocukla o kitabın etkisiyle bir kaçmıştı evinden. Galiba neydi bir kadın da bir kadın aradığı mutluluğu evinde bulamadığı mutluluğu aborjinlerde buluyordu da tam, tam da nasıl gerçekleşiyordu onu bilemedim. Onu ben de bilemedim peki ya. O neydi bu aborjinlerin Sor dinleyicilerimize sor aborjinler Dünyanın en huzurlu insanları olarak benim zihnime kazınmış aborjinler Neyse telefonumuz var Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşürüz beyefendim? Hüseyin Gökçe Hüseyin Bey hoş geldiniz yayınımıza Aborjinler konusunda mı aradınız bizi Hayır ben olurdun evde bir Düzeltme yapmak için aradım. Buyurun, ne hata yaptık? Özür dileriz. Biz özür dileriz esas. Buyurun. Özür Kazım Kanat 3'den önce vefat etmiş. Aa doğru ya. Aa hazır doğru. O zaman evet. rahmetli anıyoruz burada. Evet. Çok, çok teşekkürler. Çok yerinde bir düzeltme yaptınız Hüseyin Bey. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. mosmor olduk. Doğru söylüyorsun. Birden ama Kanat Atkaya ile mi karıştı bir kafadaki devreler? Öyle bir şey mi oldu? Bence daha fazla şey yapmayalım. Hiç ya. hiç Bence yani. de. hiç. Yok karışmadı da doğru ya. Evet doğru. Hüseyin Bey çok yerinde bir müdahale yaptı. Şimdi dönelim aborjinlerle ilgili konusunda da müdahalede bulunacak dinleyicilerimizi bekliyoruz. <gülüyor> Ve hiçbir şey yapmayacağız o ana kadar. <gülüyor> o ana kadar sessizliğimizi evet. muhafaza edeceğiz. Vardı onun bir kitabım vardı, bir filmim vardı. Var canım, bir sürü filmim vardı. Ama neydi? Meşhur bir Öyle çocuk kitaplı Bu senin anlattığın şey gibi, bir film, Secret falan gibi bir şeydi o. Allah Allah, Secret'i nereden Çocuk kalbi mi? gibi bir şey mi diyorsun? Doğmamış çocuğa mektup mı? gibi bir şey. Doğmamış aborjin'e mektup. Tamam o tip bir şeyse tamam ona evet. bir itirazımız yok. Neyse aborjinlerini ben sakin biliyordum coşmuşlar. Bilmiyorum. Ama sinir yapmışlar. Hata dansını yapanlar aborjinler mi? Ya aborjinler canım, sakin ya diye nasıl canım. bilirsin ya yani aborjinin sakini de var öfkelisi de var Aborjin. sinirlisi de var şeyi de var. Şimdi bazı e, kültürlerde öfkeli olmak şey hoş görülür de aborjinler hiç hoş görmüyor diye biliyordum öfkeli olan bizden. O yani. senin dinin Aikido. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Mustafa Somuncu ben. Mustafa İstanbul bey hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz? İstanbul yolundan. İstanbul yönünden. Aa trafiktesiniz et. kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Nasıl durum İstanbul yolunda? Var Varmı? İstanbul deyince kar geliyor aklımıza artık. Nedir durum orada? Vallahi ben İstanbul yolunun çıkınca kadar çok fazla Durum yok. pek bir şey yok ya. yani. Ha ediyoruz. rahatsınız. İyi o zaman peki. E, eriyor yani. Ama İyi. pislik yapmıyorsunuz değil mi? Hani sizin durumunuz da zordur da herkes böyle bir zorluğa gelse. Yok yok çok güzel İstanbul yolu deyip milleti şey yapmayalım. Yok, öyle yaparsam bana da suiyet ettiğim için. Yapmıyorum. Doğru, doğru, <gülüyor> doğru. Çok güzel, tebrik ediyoruz. Peki beyefendinin aborjinler hakkında bilginiz var mıydı? <gülüyor> Aborcülerin bir kitabı vardı. Ben okumuyorum da eşim okuyordu. Hüseyin'in götürdüğü yere git. Ha? <gülüyor> ha, tamam ya. <gülüyor> tamam. Suzanla tamam. O değil mi? Oradan esin es. <evet. gülüyor> <Oradan gülüyor> tamam tamam. edip o çocuklara ormanın yanında kaçmış olabilir. Peki, Peki doğru, çok doğru. teşekkürler efendim. Rica ederim, Kolay gelsin efendim. Siz de işinize gidin yani yüreğinizin götürdüğü yerin değil de arabanın götürdüğü yere gitsin de. Bu arada Twitter'dan Skarda. da yazmış bize dinleyicilerimiz Yüreğinin götürdüğü yere gitmiyor. Bir çift yürek. Bir, ha, bir çift, çift, yürek. Bir evet. bir çift evet. yürek. Bu da bu da aborjinal ilgili ama e, o da öyle. Ne kadar güzel. Aborjinal Aborjin edebiyatından bakıyoruz. Yürek geliyor o zaman Evet ya yüreğinin götürdüğü yere git. Yürek bir o. çift yürek. yürek aborjinal yürekleri çiftler çiftler taşıyor diyebilir miyiz? E, vallahi, e, en güzel Avustralya günü biz kutladık he. şu aborjin ve ilham olmuş edebiyat <gülüyor> <gülüyor> örneklerini vererek. Niye canım böyle. tam şu anda muhalif? Siz sonuçta Olur mu başbakanı... canım, Avustralya şeyi bir, Günaydın efendim. Bir, günaydın merhabalar günaydın. ben Özlem. <gülüyor> bir çift yürek de okuza. Yani. Evet Özlem anladığım doğru. kadarıyla siz hiçbir şey demeden bir çift yürek diye söze girecektiniz de sonra durdunuz. Evet. Direkt öyle gireceksin ama sonra bir hale atışlarımı seçtireceğim. Teşekkür ederiz. Amin de Özlem Hanım o kitap bir çift yürek. Efendim pardon? Kimindi? Kim yazmıştı efendim o kitap? İşte onu hatırlayamıyorum maalesef. Şu Okudunuz mu? Adayım. Okudum evet. Çok da etkilenmiştim ama evimden kaçmadım. Ha yani Ne diyorlardı aborjinler hakkında? Ee, i̇şte aborjinlerin doğal yaşamı çok aktif olarak uyguladıklarını ve e, bu saygı mutluluğu uyguladıklarını anlatan bir kitaptı. Kızılderilere benziyor aborjin adetleri de ve e, en çok aklımda kalan da saçlarını hiç yıkamıyorlardı ve bir süre sonra vücuduna alışıyordu. Pırıl pırıl içek gibi saçları oluyordu. Kendi yağıyla kavruluyordu tam anlamıyla anlamında. Aynen. Saç. <gülüyor> Kendi yağıyla kavruluyor. Onu denesek mi ya? Ben bir iki hafta deneyim bari de şeye geçemiyorum. Aa. O eşik noktasını geçemiyorum. Dördüncü günden sonra evet o eşik noktası dördüncü gün yakın çevremizdekileri kaybedebiliyorsun. Peki çok hmm. teşekkür ederim efendim. İyi yolculuklar. Çok, çok sağ olun. Sağ olun. Özlem Hanım denemiş galiba bu dördüncü gün falan net rakamlar verdiğine göre. İşte bu sakin, doğayla barışık ve donsuz yaşayan aborjinler dellendiler artık. Dellendiler. Biraz o zaman kitaptan bahsedelim. Şimdi Twitter'dan yağdı. Önce Duygu'ya teşekkür edelim. Ee, e, bize... Tüftü fatanlar aborjinler mi diyor? Zehirli ok mu diyorsun? Valla evet, evet. yeri geldi onu da evet. atarlar. Doğayla barışık diyorlar falan ama. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Murat ben. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Kolay gelsin. Ehli yokları kullananlar aborjinler değiller bu arada. Heh. Onlar kimlerdi? E, Afrika kabilelerinden bir tane sama etkisini Ya belki evet. aborjinlerin arasında da bir iki çürük elma vardır. Var Onlar da. Aborjinler çocuk oyunu olarak atıyorlar ama zehirli değil de böyle kağıdı yapıyorlar. Böyle şey şeklinde. Yine takıyorlar mı çocuğuna? Külah şeklinde yapıyorlar. Onu tüp tüp yapıyorlar. Esas aborjinler diciri duçalar biliyorum ben. Öyle zehirli ok falan atmazlar. Aborjinlerin şöyle bir durum var. Nedir? Avustralya'da yaşayan bir akra anlatıyor bunu ki dün e, bu Avustralya günü iştirak Evet. E, yeryüzündeki kabilelerin içerisinde biraz önce hanımefendi e, söylediği gibi işte yıkanmadan vesaire falan filan, böyle bir durumdan ziyade e, yeryüzünde şu an bulunan yani geçmiş tarihlere yönelik bulunan en e, nasıl denir bozulmamış şey, geleneklerine sahip çıkmış kabile falan mı? gibi gibi bunun yanında da hani diğer kabilelerin içerisinde yaklaşımlar biraz da zordur hani belgesel vesairelerden zaten biliyoruz <gülüyor> evet. ama bu kabile dışarıdan gelen herhangi bir vatandaşı işte Avustralya vesaire vesaire kabilelerine dahil edebiliyorlarmış ha böyle bir açık Avustralya, şey gelseniz ya beye falan diyor. kabile şefinin yıllarca hani asırlar mıdır yıllar mıdır bilmiyoruz ama kabile şef şeflerinin bugüne kadar gelen kabile şeflerinin bir e, yönetmeliymiş öyle değil hmm. çünkü kabile sayısı aborjinlerin sayısı azaldı hatta tükenmek üzere gibi de e, sürekli adayları çıkıyor görüyorsunuzdur dışarıdan böyle işte kabile şartlarına kabile gelenek göreneklerine örf adetlerine uyacak her türlü vatandaşı da dahil ediyorlarmış bu da bir eğitmiş e işte zaten o kitapta onun şeyi veriliyormuş 120 gün süreli yüreğini getirdiği yere gitti aynen öyle yüreğini götürdüğü yere gitti öyle bir durum anlatılıyor onda da var bir çift yürekte de var sonradan söylenen onu okumadım ama yüreğini, yüreğini götürdüğü yere gitti böyle bir durum söz konusu işte şehir yaşamından kaçan bir hanımefendinin aborjinlerin yanına, aborjinlerin yanına iltica etme e, ya, maceraları. Sırılma değil de iltica doğru. Evet peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim sağolunuz. Ben teşekkür ederim kolay gelsin. Aslında aborjinler işte farklılıkların bir araya yarışaması. E, Çeşitliliği felsefesine... kutlamak dediği o değil miydi? O? Onlar bağırmışlar dünyaya. Biz biz yapıyoruz ya binlerce yıllık geleneğimiz töremiz böyle. Farklılıklarla bir arada yaşayacağız diye örnek olmuş Ama sinirleri bozulmuş adamlar. Sinirleri yanında. biraz bozulmuş. Koca kıtayı açtık size ya birader demiş. Ya neyi paylaşıyor? Abi canım daha ne kadar açacaklar? Ya. daha ne kadar verecekler hayret bir şey ama Avustralya'da şey yaptı ne yani zamanında dedi. biz evet çok mağdur <gülüyor> ettik onları diye açıklamasını yaptı öyle bir demeyecek zamanında biz eşeklik ettik diyecek dedi de. dedi aynen öyle dedi aynen Zaten, öyle mi tabi, tabi, aynen öyle dedi. aferin o Avustralya'ya o zaman ama yine de dün başbakan Julia Gillard'ın e, düştüğü duruma engel olmadı bu. Çünkü e, aborjinlerin protestosuna hedef oldu dün. E, hem o hem de muhalefet lideri. Hem Avustralya Başbakanı hem de ana muhalefet lideri. E, dün Avustralya günüydü biliyorsunuz. Ayakı, ben dün e, özel bir haber kanalını dinliyordum arabada. Hı hı. Ve o kadar yoğun bir şekilde başbakanın ayakkabısının düştüğü vurgulandı ki. Evet. Protestolardan kaçarken ayakkabısı düştü. Ee, arabaya bindirilirken ayakkabısı yoktu. Protestocular karga turulun arabaya bindirilen başbakanın arkasından bağırmaya devam ettiler. Ee, ayakkabının teki protestocularda kaldı. 10 defa belki söyle pahalı bir ayakkabı. Altı kırmızı mıydı ayakkabının? Yok altı kırmızı. Evet, Ay, bir yok de ya, yok, sıkıcı ya, ayakkabılardan şey dolgu topuklu kısa şey... E Bankacıların tercihte aya rahat etsin falan. Gitmemiştir ya abi. konser için, monser için olmaz mı? Rahat için. olsun diye onu rahat olsun şey diye. Yoksa altı kırmızı ayakkabı çünkü en. Var, o da var, o da var. Bildiğim alamayacak mı başbakanına bir tane altı kırmızı ayakkabı? Tam böyle, tam böyle düşünüldüğü için yüzde kırk civarında bir zam yapıldı en son bildiğim kadarıyla ee? başbakanın maaşına. Öyle bir şey var. Tam da bu şeyle. Ayakkabım, ayakkabı alacağım diyerek ayağını yere vurmuş Avustralya Başbakanı. Ya yani o <gülüyor> zaman isterken. Bunu korumaları falan şey yapmıyor mu? İki dakika sonra. Pardon bir saniye açılın, açılın. Ayakkabıyı alıp elinden tekrar. Yani insan bir şey yapar ya ayakkabının peşine. Artık nasıl kaçtılarsa. Bir de Orada... orijinal telepatiyle anlaşıyorlardı diye bir şey var. Ee, Cansu Temel'in yorumu var Twitter'dan. telepati telepatiyle mi anlaşıyorlar? O yüzden belki Bakayım. de. Ya yani şimdi çıplaklığı var ya onlar. Aha. Yani çıplak oldukları için vücut her bir yok. her noktasını, e, her uzvunu iletişim için kullanabilirler sonuç olarak. Bunda yani, mesela, yani telepati olarak olsa, adlandırılabilir bu. Sevindiğimi e, ve üşüdüğümü belli edebilirim vücudumda. Büzüşme ve... E, yani düğmelik de de de değişik değişik, değişik her tane. şey var hmm. çok evet hayırda dersin canım vücudundan canım, yani telepati dediğimiz şeyde şeyle yaparız yani böyle yani benim telepatik alanım çok fazla şey değil böyle 30-40 cm'e kadar anca telepati senin kaşlarınla sen hiç görmediğin insanlar kaşlarını kaldırıp indirdiğiniz Abi, dinleyicilerimiz seziyorlar kaşlarla şu. birkaç metreye kadar gayet etkili olduğumu ben de biliyorum ama telepati deyince daha zayıf yani daha 30-40 cm seviyelerinden öteye geçemedim sizin okulunuzda hmm. Salıcılık ve arıcılık dışında telepati eğitiminiz yok muydu? Abi Siz tam başladığımız biraz... sene, o sene öğretmeni geldi. Dersi müfredata koydular. Telepati dersi, telepati özel... Tam telepati dersi, ve iletişim dersi. Telepati ve iletişim yanlış hatırlamıyorsam. Ya da milli telepati Ama gibi onun, bir şey de olabilir. Adını hatırlamıyorum. Onun, onun şeyi her zaman olmuştur fairde. Yani, yani bir o senin telepati dersi. Yani almamış olmanı yıllarca söyler. Sonra rahatsızlandı. Ve sonra ortaya çıktı. Hamileymiş meğerse. Zaten kaldırıldı Kaldırıldı. Telepati. Milli Söyle telepati demiz. dersi kaldırıldı Fahir. Hadi ya. Evet. O Bak. dersi ben de alamadım. Ee, ama kaldırıldı. Şimdi de alamazsın. Ama istersen dışarıdan gidip şey yapabiliyorsun. Onu dışarıdan şey yapalım. Kuşlar, telepati dersinde kaldırdılar çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 10 dakika geçirmişsin reklamı Ege. Valla 10 dakika geçirmişim bize de geçirmesini. Günah <gülüyor> <Oo. Gülüyor> Günaydın, Günaydın, ay, Günaydın, Günaydın, ay, ay, Günaydın, Günaydın. modern sabahlar devam ediyor sevgili Sana severler yeni bir saatin başına hepinize Günaydın bir kez daha. macera dolu bir Cuma sabahı haftanın son iş günü'nün sabahı bazıları için, bazıları çoktan tatil'e başlamışlardır. Pencereden yağın karı görerek. Bu arada şiddetinde bir nebze olsun azalma yok. Patır patır yağıyor. Daha doğrusu sinsi sinsi sessiz sessiz, sessiz la pa la pa yağıyor. Ne oldu? <gülüyor> Benim öfkem hepinizi susturdu Yok ya bu, biz buna beyaz ölüm deriz. <gülüyor> o yüzden böyle bir sessizlik oldu. Bir ölüm dedi hepimizi. ya sırf zulüm. Beyaz zulüm. Niye canım zulüm gayet güzel tarafları da var. İyi tarafından bakmak lazım. İyi tarafı evet barajlarımız mı başka? Dur bakayım barajlarımız mı? Buğdayın üstünü örtüyor. Bir senede sırf o konuşuluyor Kar yağmadı. Buğdayın üstünü çünkü örtmesi lazım falan diye bir şey var. Ne oluyormuş buğdayın üstünü örtünce? Ben de anlamadım. Çimlenmesi mi gerekiyor? Ne bileyim işte kanal altında onu yatması lazımmış. ...şu buğdaycılık derslerine zamanında girmedik... ...bak bütün bilgimiz zayıf kaldı... ...buğdaycılık değil de o şey dersine girmedi. sen... ...milli telepati dersi... ...milli telepati dersi çok iyiydi de... ...çok bambaşka noktalarda olabilirdim... ...bugün o derse girmiş olsaydım... ...neyse biz şeyimize bakalım... ...buyrun gündemimize bakalım... bakalım ...gündemimize bakalım Avustralya Başbakanı'nın da... ...ayakkabısının çıktığında... ...çıkan gerektir... ayakkabısının nerede olduğu bulunmuş mu... Burada? ...aborjinlerin Aborjinler... elindeydi en son... ...diye sallıyorlardı... ...bumerang gibi atmamışlar topuklu ayakkabıyı. Çünkü ergonomisi aerodinamiği şey yani müsait <gülüyor> ben de <gülüyor> şeyden korktum tek tek başbakanı bu ayakkabı kiminse sorumlu olur diyerek bütün ülkeye kızlarına ayağını şey yapacaklar ben. giydirecekler diye korktum o bellidir herhalde zaten. Dün bahsetmiştik burada Demimur hastanelik oldu diye çok evet. üzüldü. O Eştin kaçırdan sonra falan derken. Üzüldüğümüz e, isimler listesine bir de o katıldı. Gülmekten hastanelik olduğu ortaya çıktı Demimur'un. Artık yüzü gülsün o kadının. Biraz. Evet artık yüzü gülsün. Çünkü o gece yani bir gece önce içinde nitrozoksit bulunan gülme gazı spreyinden bol miktarda içine çekmiş. Fakat bu dişçilerdeki yaşam, şey. Ne? Dişçilerin güldüren spreyi mi? Güldüren sprey diye mi? Başka nerede güldüren sprey diye? <gülüyor> Pursaklar şey... da üretiliyor benim bildiğim zaten. Ben de fabrikası <gülüyor> pursaklarda diye biliyorum. Valla. İlçe e... gazcı. Aa, çok enteresan bir şey. Bugüne e... kadar hapçılar vardı. kokain manlar vardı. Efendim pülecüler vardı. Var. Evet. Şimdi gazcılar mı çıktı piyasaya? gazcılar çıktı Niye <gülüyor> diş doktorlarında o dişçilerde olduğunu e, düşünüyor. Filmlerde falan sayın. olur ya ya. Böyle gevşetiyor falan. Hiç seyretmediniz mi? Bizde hiç kullanılmıyor kullanılmıyorduk. O kadar sene dişçiye gittim. Bir şey birinde de bir. Yok Türkiye'de o yok da. En son benim hatırladığım şey de vardı. Cehennem silahı dörtte. Böyle bir e, dişçinin şeyinde... Ha, kol çıkma sahnesi onda mı? Kolunu kendi kendine çıkarıyordu. Sonra tekrar Mel Gibson o Hüseyin mu? sen dediğin iki. Sen kaçtan basıyorsunuz? Her, her bölüm... her yetliğinin oynadığı. iyice aile filmine çevirdiklerinde. Ha. Ha, onu bilemeyeceğiz. E, Nitrozoksitten bol bol içine çekmiş. Fakat bünyesi gazın yan etkilerinin ortaya çıkmasına engel olamadığı için yan etkileri nedir? Şiddetli. Gülme. Gülmeye bağlı. Ha, Burada, fasarit tabi. Oradan çünkü üstten gülünce Danny Glover'ın yaşlandığı ne düşünüyor film mi? Hı -hı. Oktay sonradan Açılanlar Köşesi'ne hoş geldin. <gülüyor> evet. O film değil mi? Yaşlı, o, o, yaşlılık o, o şeyine film. giriyor. Hı -hı. Ee, neyse evet. o gece Muğur'un evinde bir arkadaşları falan e, artık gülmekten okay. kramplar girmesi üzerine kadıncağızı kaldırmış. Bir kaldırır. tüp alalım hep birlikte koklayalım mı demişler. Ya valla işte. O gece bir ufak tüp bitirdik. E, kaç kişiydik? Üç kişi bak ben. Ben demi, sana söyleyeyim yine Bruce de, Willis getirmiştir oğlum. Bruce Willis getirmiştir. Sen de adamı niye torbacı yaptın ya? ya. Ya diye, değil, yani işte onun da başka bir adı vardır işte herhalde gülme gazı getiren Sen işte kaçırla olan beraberliği destek verince garip garip şeyler söyledin mi Bruce Willis hakkında o zaman nasıl öyle düşünmediysek işte destek oluyor diyorsak hakikati diyorsak hakikaten, tamam canım, şimdikinde öyle tam ne o kötü şey yok sonuçta. Diş hekemi dinleyicimiz varsa bizi bir arasın şu nitroz gülme ile ilgili bir bir nitroz e, hatta nitroz diye bir şey değil. nitroz diye ben o nitroz daha mantıklı geliyor ama nitroz diye şey var Oktay, Oktay Demirci. Hadi sen alt küreyi güzelce. Telefonumuz güzel 210 30 30. Tüm diş hekimi dinleyicilerimize sesleniyoruz. Nedir o gaz? Ve biz niye kullanmıyoruz? Nitrozoksit diye bir şey daha. Film gazını bir de şey mi kullanıyordu? Bir filmde, Batman serisinden bir filmde neydi? Ha şey. Joker. Joker'in yaşlı olduğunu hissettiğim. <gülüyor> Hayır. O son filmde. Ondan bir önce. Ondan bir öncekinde olabilir. O da kullanıyor muydu? Bütün şehri sıkıyordu. Biraz sıkmıştı. <gülüyor> Vallahi var sağalazın yani. bilen yok ya. Çok Aha. eser miktarda alınabilir aslında. O kadar da şeydi. Bünyemiz kaldırdığı kadarıyla. Bir mesela kimse ağza mı sıkılıyor bile direkt. Sinir bozucu. Oral yolla mı alınıyor? Nasıl alınıyor? Ağza da sıkabilirsin demiş yani doktor. Spreyleri verirken. var ya böyle. <gülüyor> ekmeğin üzerine de sürebilirsin demiş. Arası yani gülme gazıyla zehri arayan ar şey <gülüyor> dozmuş da tamam. Biraz çemen biraz nitrozo çünkü onu o gazı dondurup aynı şekilde e, mesela içeceklerin içine de atabilirsin faiz. Evet o orada buz şeyine koy. Neyime? Kalıbını. Buz, kalıbını kaseğini koy. Ondan sonra böyle çıkıyor buz şey olarak, kalıp olarak. Günaydın efendim. E, merhabalar. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben bir şekim Aydın Şen. Aydın Bey hoş geldiniz yayınımıza. Tabela Aydın. gibi tabela gibi tanıttınız kendinizi gerçekten. Vallahi şakımı Aydın, Aydın, Aydın Şen. Hakikaten <gülüyor> tabelanız var mı sizin muayenehanenizin önünde yoksa? Vardır, evet. Evet. Diş de? hekimliğinde evet. lider marka Aydınşen Diş hekimi Aydınşen evet. Aydın Bey. Dişlerinizi güvenle teslim edebilirsiniz <gülüyor> Bu gülme gazı doğru söylüyoruz değil mi Diş hekimleri kullanıyor Yani filmlerde gördüğümüz kadarıyla ee, Yani daha çok e, Yurt dışında kullanılıyor Türkiye'de yaygın bir kullanım yok Sedasyon amacıyla yani Rahatlatma saatlatma amacıyla kullanılıyor daha çok. Sakallarına sürtüyor Aydın Bey telefon. <gülüyor> Vallahi sakalları bırakmışsınız galiba Aydın Bey. Efendim? Ha sakal var mı sakal şu anda sizde? Ha, evet var. Ya Çünkü telefon sakallara sürtünce sürtüyor, çok hoş, çok datlı sürtüyor. bir ses çıkıyor da o hoşumuza gitti. Evet Aydın Bey sakal Çok datlı oldu içimiz ürperdi valla. Ama olsun ee, hemen, yani yanağınızın hemen, bir tuşa basmasından iyidir bence sakala sürten telefon. E, hemen geleyim isterseniz yanınıza size de sürteyim. <gülüyor> vallahi bu teklife hayır diyecek adamı tanıyorum ben. Olur mu efendim 9.30'da sizin şeyiniz yok mu? Hastanız gelmeyecek mi Aydın Bey? İsterseniz iki tüp nitroz getirin önce gevşek <gülüyor> Ya onu şu peki an, siz mesela şu anda diş hekimi hatta olarak sizi dinleterek sedasyon yapıyorum ben zaten. Aa, geçmiş olsun. Geçmiş onu olsun, edinebileceğiniz aslında. bir yer var mı diş hekimi olarak? Ben biz, kullanacağım falan diye. Ya da biz sivil olarak onu elde edebileceğimiz Ve bir yer ya, var mı? Ben de bir soru sorayım toptan alınca indirim oluyorsa e, sizden alabilir miyiz? Vallahi isterseniz e, sizin için ben ondan getirteyim hep beraber kullanalım. Pahalı bir şey midir bu? Ne kadar? Evet. Valla inanın araştırmadım yani. Peki yan etkisini biliyor musunuz? Yan etkisi var diyorlar çok fazla şey yapınca doz aşımı. Valla işte demin burada yan etki çıkmış. <gülüyor> diyorlar diyorsunuz ben. Aydın Bey bağımsız yorumlara geçti. <gülüyor> Aydın Bey teşekkür ederiz sağ Çok teşekkür ederim. görüşmek üzere. <gülüyor> Aydın Bey branşı bıraktı. Valla çıktı diyorlar. <gülüyor> Adam bir anda 30 yaş attı ya ya vallahi Telefonda vallahi. Çok Acaba Aydın Bey diş, diş doktorları ne kullanır sedatif etki olarak yani Sedatif Seda, Sedasyon sağlar Ne şey... güzel söyledin sedatif etki Kızım olursun sedatif Biraz moral şey... veriyorlar Olum Çocuklara olursun. mesela şey sen artık abi oldun <gülüyor> sen abla oldun falan diye Büyükleri şey diyor Çocuklar bile korkmuyor bundan falan diyorlar İlk önce dişe fıs fıs bir şey yapıyorlar iğneyi yapıyorlar sonra ama öyle bir rahatlık neresi bir şey sedatif yok. etkisi var? İğneyi Lan niye ben ya? ya? hayır şeyim taşikardi oluyorum şimdi iğneyi gördüğüm zaman. Ben orada ondan iğneyi görmüş gibi oldum. O yüzden penanda ağzımdan şey diye çıktı. ben diye konuşuyorum. Bundan sonra Lana sert tepki vereceğim ben. vallahi yani şu şeyi de kapatın. Sigortaları. <gülüyor> şeyi kapatın. Yok mu başka? O gazdan alsak biz dükkanı havalandırmaya versek ya. Ara ara fıs, fıs hayır canım oda spreyi yaşamadan. gibi koyuyorlar ya normalde. Gittik çok gelecek aga arkadaşlar. Ne güldük bilmiyorum abi deli gibi güldük. Ha, arda kıs. Ha kıs diye var ya yarım saatte bir kıs, kıs diye atıyor böyle. <gülüyor> Ondan koyacaksın vallahi var ya bütün memleketçe <gülüyor> mi. Belki koymasak gibi. da o sesi çıkartacak bir havalandırma <gülüyor> sistemi yaparsak kısla ya. Ha bir daha yapsan fayda. <gülüyor> Bak boşuna gitti ya. Yapayım mı bir daha? Valla sen gaz deyince koku geldi galiba. Burnuma bir sedasyon oldu. Neyse o sedasyonu sağ Sedasyonlara olsun. Sedasyonlara gelesin o zaman. Bir tek demim uğra mı patlamış koca bidondan? Başkası rahatsız olmamış. Ya canım demim burada azıtmış. Elmiş bütün kendisi. sabaha kadar lak lak lak lak lak lak sabaha kadar çekmiş. Son petanı oldun ver biraz dönsün falan demiş. <gülüyor> Diye şey yapmışlar. Evet, az önce Demir Mur taklidiyle de ki, <gülüyor> bu adam delirdi biliyor musun? Son iki hafta içerisinde yapmadığı şey kalmadı. Mugallik ege Kayacan diye. Gülüşünü de. yapıyor bir de ya. Mugallık zade ege kayacağın. Bekle beni sefa geliyorum diyelim. Ya, ya öyle bir şey de olsaydı, oluyor. öyle bir esprili tarafı olsaydı beyaz kullanırdı bence programda. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Turesem. Saat 9.28'si modern sabahlara devam ediyor sevgili dinleyiciler. Kar da yağmaya devam ediyor evden çıkmamış olanlar varsa. Ben bu yolda giderim ki diyenler. Dönüşü de var bunun diyelim. Kendiniz mağdur olduğunuz gibi içinde dostuna sevdiklerine ulaşmaya çalışan insanları da mağdur edersiniz. Cuma akşamında o cuma trafiğinde bir de kaçış yaşatmayın. Ki cuma günü ahalırsanız da biliyorsunuz yani normal günde aldığın iki katı kaç en az yani bu hafta sonunda 8 yazılır 8 yazılır. Bak Oktay ne güzel söyledi. 8 yazılır dedi. Şöyle, Şöyle. hesapesinler. Arabam bu yolu kaldırır mı? Lastiklerim kaldırır mı? Benim Tecrüben bu karda gitmeye müsait mi? Başkalarının hatalarını ortadan kaldıracak kadar manevra yeteneğin var mı? Bütün bunları düşünün ona göre arabanızın başına geçin. Yoksa artık ne yaparsınız bilmiyorum güzel bahanemi uydurursunuz işe güce gitmemek için. Bilemiyorum ama yollarda mağdur olmayın diyelim. Herkesi İleri sürüş zaman. teknikleri hocası Demir Ege Kayacan şu anda gerçekten önemli açıklamalarda bulundu. Herkes lastiğine yatırımını yapacak zamanında aga. Yoksa yani. taksiye yapar. Ondan sonra rastiye yapmadığın yatırımı taksiye yaparsın. Affedersin, ot yaparsın, donmuşlara yaparsın diyoruz ve e, Hasan Rıza Günay'a geçiyoruz. Hasan Rıza Günay mı? Hasan Rıza Silah. Hasan Rıza, ee, evet. Sen şimdi küreği al. Dışarıda radyo kürü. Ee, kürü, Keşke öyle bir cezamız olsaydı. Kürek mi? Cillop gibi yapardı. <gülüyor> Bütün ot tüyü. Her yaban espriden sonra... Ha yavan espriden sonra mı? İki kürek atsak cillop gibi olurdu o bahar havası. Yavan espriden sonra Tür olursa... <gülüyor> Türkiye'nin ilk tescilli Şamar olanından bahsediyoruz. Hasan Rıza Günay. Ee, Şamo. E, Şamo diye de geçer. Stres koçu adını tescilleyerek Türkiye'nin ilk tescillik dayak yiyen adamı oldu. E, parasını veren... yiyen koçu oldu diyelim o zaman. Evet. Adam tescilli koçsa. E, parasını e, verdiği zaman üstüne istediğin şey yap. Pasta atıyorsun. Gerçi herhalde şey var mı? Vurmuyorsun böyle sert sert ıslak kabloyla falan vurmuyorsun pasta ama. Pasta mı atıyorsun dedi? Pasta atıyorsun üstüne. Güne e, üstüne kadar boya pazar, döküyorsun. Pasta, pasta atmak istedim de atamadım. Atacak adam bulamadın. Pastayı niye atıyorsun ya ye? Daha çok neşvelenirsin. Evet. Adamla beraber Hasan, Rıza Bera ile beraber en kötü ihtimalle o da. Karşılıklı oturun yiyin abi. Ee, Limonlu pasta. Neli pasta? Vişneli. Ee, bu mesleği severek yapıyorum demiş Hasan Bey. İnsanların stres atmasını sağlarken ben de bundan kazan Bu bir meslek alıyorum. değil Hasan Rıza Bey. Onu ben bir söyleyeyim sizi. Hayallerinizi yıkmak <gülüyor> istemem ama. Bu bir meslek değil. Faya Sen söylermiş. birazdan ilenirsin Oktay. Yıllarca sporla uğraştığım için kendime zarar vermeden de işimi yapabiliyorum aynı zamanda. Yani dayak kaldırıyor bünyem diyor. Sağlam diyor. Sıkı diyor. Tıkız diyor yani diyor markamı korumak adına tescil başvurusunda bulundum. Eline koluna sağlık diyoruz. Sadece dayakla da sınırlı kal, kalmıyor hizmetlerimiz. Ağzına burnuna sağlıklı diyebiliriz. Ee, insan... Çünkü hep ağzından vuruyorlarmış. Ya i̇nsanlar istedikleri gibi pasta, boya, eğlenceli cisimler atarak rahatlayabiliyorlar. Allah Allah iyi ki bir pasta fikrim eyle... olmuş ya. Eğlenceli bir iki cisim söyler misin sıfırlatmak için? Mesela sucuk. Ama... sucuk çok eğlenceli değil. O da değil yani. Üklük. Tüklük. Cisim sayılırsa tükürük. Herkesin kendi tükürüyor ama. Aa, ondan, sonra. ondan Benim sonra... moralim bozuldu ya şu haberden. Niye bozuluyor ya canım? Adamın geldiği nokta. Niye adam bunu kariyer ben olarak görüyor ya? Ben gideyim paramı alayım valla tükürsünler. Ya tükürsünler falan değil canım. Yani. Ya stres atacaksın ne yapacaksan yapma. İri böyle mı? sıkı bir adam mı? Sıkı bir Bakıyorum vücuduna sıkı. O hani e, özel spor markalarının çıkardığı vücuda yapışan body tipi atletler var ya atletle değil He, de böyle tamam, sıkı beyaz yani. Şeyler, evet. Sistik, beyaz Ondan değil gri böyle onun her tarafına yapışmış böyle. Bu adam mı? Bu adam işte. O adama hiçbir şey atamazsın ya. Parasını verir yollarsın kusura bakmayın diye. Ya keşke... biz de siz buraya kadar yorduk ama hadi neyse. Bakayım keşke... bana da göstersene. Oktay ben bunu müsaitmiş... keseceğim sana büyüteyim ben göstereyim. Ya, Mail keşke... olarak atarım akşama. bir döndür. Gaspçılığa başlasaydı daha rahat ederdim. Ya o adamın bir şeyi vardır yani doğru söylüyorsun da belli bir, mesela sen ben acıtamıyorum adamın canını ama canını acıtan faile sen dışarıda tut, tut, tut, sağ tut sağ sen. Ol, Teşekkür ederim. Ben acıtırım onu. mesela acıtan biri olsa bu lazım. sefer adam cevap verirsen olacak. Niye? Ben Niye? kimsenin canını acıtmam. Niye acıtayım ya parasını verdim acıtacağım demek de bana. Ya, acı şey. de acı ya. Adam stres olarak stresi dağıt diye bu işi yapıyor ya yani. Sana hizmet Birine pasta atarak stres nasıl atılır ya? Bak pasta zaten nereden baksan 30 lira falan 30 lira bir pasta. Lira En ucuzum. En ucuzundan 30 lira pasta. Pastayla, bir pastayla da bitmez. En az 2-3 pasta alman lazım. 100 lira pasta parası. Attın tutturamadın bir de yerden aldığın... ...yamış yamış pastayı adama atmaya çalışıyorsunuz. Yani, yani. Küçük böyle küçük pastalar var. Tek küçük kişilik muffin. onlardan atarsın. Veya Önceden kalmış kurabiye, börek, evde ne varsa. Bütün böre attın. Kısır. <gülüyor> bak onu da atabilirsin. Kısırı böyle koy doldur. Kısır mı? Ha, ne bileyim ben atacak bir şey daha ucuz. Merdim ek köfte. Aslında plastik tabakta kısır atılır. Hayır doğru. O bir sinir bir şey ya. Böyle yesen yamuluyor, yamuşuyor falan kısırın da şey oluyor hakikaten doğru söylüyor yani, ucuz ucuz yani evde yaptıklarımız yoksa illa her şey pasta olacak evde diye evde ne desin. varsa onu atıyor <gülüyor> <gülüyor> biz ne, <y> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yiyorsak oğlan da onu atıyor Biber dolması var. Biber dolması. Üç gün artık 4. gün yenmez Isparak At, koy kebçe al. <gülüyor> İspanak al. Yemiyorum. Kuru ekmek atılmaz herhalde. Değil kuru ekmek mi? atılmaz. Tövbe tövbe. Oktay tövbe de, tövbe de. Tövbe. Öp başın üstüne koy. Duvarın üstüne adamın az sabrı bozma. Şuraya koy. <gülüyor> At o öpüp koysun <gülüyor> On <Ondan gülüyor> düşmeden yere yakalsın öpüp koy. O be olabilir. Ah cimrilikten boşadamamışlar ya vekalet ücretini ödemediği için avukatının. Ee, Tuğçe Kazaz'la e, 2005'te evlendiği Yorgo Sirdiriz e, boşanamamış. Yani her şey tamam. Her şey tamam. Paramız resmi olarak. yok. Paramızı da denkleştirdik miydi? Dört duruşma olmuş. Dört duruşma e, süresince mahkemeye resmi belge sunulamadığı için maalesef boşanma işlemleri tamamlanamamış. Duruşmalarda da su yakmıyor benim bildiğim öyle. Çatır çatır her duruşmada en az bir 200-250 yazar benim hesabımdan. Maddi hesabla. sıkıntılardan dolayı evliliklerine devam mı ediyorlar? Valla cimrilikten diye söyleniyor. Çünkü başka şeye harcanıyormuş anladığım kadarıyla da. Boşanmaya böyle, gelince bakıyorum hiç. Niye vekalet vereceğiz biz? Hani boş boşuna vekalet vermeyelim. İşte her şeye para sonra. var. Boşanmaya gelince para yok. Ben bunu anlamıyorum. Demek bu kadar seviyorlar birbirlerini. Saçma. <gülüyor> Çok saçma. Ama onlar parayı bulamıyorlar ama parayı bulup da boşananlar var. Ali Sunal ve Gökçe Bahadır. Geçen yaz evlendiler. Ee, kışında boşanalım ne yapalım dediler. Her mevsimin tadı ayrı oluyor. Kır düğünüyle evlendik. Kış boşanmasıyla <gülüyor> da. Ee, coşkumuzu yaşayalım boşanırken en bugüne kadar e, en çok düğün fotoğrafı yayınlanan çift bence Türkiye'de yani, bütün gazetelerde Ali Sunallah Gökçe neydi? Bahadır. Bahadır'ın düğün fotoğrafları var boşanma Ama, haberlerinde. Canım, ya. yeni evlendiler ya bütün her yerde Facebook'tan alıyorlar Oktay. Facebook'ta bütün bunlar zaten taze bir o bir duracak ya düğün fotoğrafları. Indiriyorlar, doğru. doğru. hepsini Face'ten Face dediğin egeş ağzıma git bir mı? sıcak çay dökeceğim ağzıma ya. Evet, e, bunları da e, üzüntü olarak e, verelim. Bugün üzüleceğiz, neye üzüleceğiz yerler varsa bunu da e, bir kenara koysunlar. İstedikleri zaman kullanıp üzülebilirler. Bakalım başka nelerimiz var. E, piyasalarda dolar 1.78 Ege'nin... <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman bir, e, bir de şeye bakalım. Neye bakalım? Biraz Neşve, Bulsak. Bunlar, yani, Abdullah. Aa, Geç Bola neslin... Abdullah. Ee, e canım o jüri Amerikan aydınlığı. Yani Amerikan aydınlığı. Neyi tanı jüri. Amerikan aydınlığı. Oğlu Abdül. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Hey insanlar modern sabahları son dakikaları. Bu da demektir ki son espriler, son şakalar buyursunlar. Şöyle bir geriye gidiyoruz. Eğer e, ne kadar siz, siz de gelirseniz. 20. yüzyılda yani bundan bir... 15-20 sene. 120 sene önce falan gidiyoruz Hı. ve 21. yüzyıla dair tahminler diye bir liste. Alalım tahminleri alalım ha, hocam. Zamanında insanlar neler beklemişler? Evet. 1850 işte 1900'lerin başları arasında yaşayan bir mühendisin sıraladığı kehanetler. Vallahi aslında. en çok jüven tutturdu. Yok bu da tutturmuş ya. Bu mühendisi biz de biliyoruz. Bu mühendis maşallah yani cep telefonu, met telefonu bilen adam değil mi bu? Evet fotoğraf makinesini söylemiş. Ben bildim demiş, bildim bildim fotoğraf makinesi. Bir de liste yapmış onun da tik atıyormuş. Fotoğraf makinesi var tamam. Ondan sonra telefon demiş. Telefon tamam. Sonra televizyon demiş. Nasıl televizyon demiş ya? Şey televizyon diye değil. De. İnsanlar tüm dünyayı görecek, her türlü canlıyı çekebilecek olan bir mercek ekranlara. Elektrikle bağlı olacak ve binlerce mil ötesinden görünebilecek demiş. Mil vermiş. Ondan Milli sonra. Mil cinsinden vermiş. <gülüyor> Ondan sonra. Şu adamları bir metrik sisteme geçiremedik. Ona ucuyorum ben ya. Mil ne abicim? Mil ne ya? Seralar. Esas demiş serer. Her tarafta Seracılık sere. demiş çok alacak başını yürecek ve oh. organik tarımlık. Diyor. Ne diyorsunuz ya falan. Köy taloluk şimdiden demiş saklı. Ne diyorsunuz oğlum <gülüyor> falan dedi. Orada bir, bir kadef daha rom koyup bir tane daha çakmış kafaya. Ondan sonra e, cam altında büyük bahçeler sayesinde çiftçiler kışı yazı. Cam altı bahçeleri diyorsun ya. Geceyi yani. gündüze çevirecek. Şiir gibi konuşmuş adam ya. Vallahi billahi Vallahi ya. Adamın diyorsun. anlatışa bak. Betimlemelere bak. Bye. Yalnız bazı yerlerde de maalesef. Bazı yerlerde de affedersiniz diyorsun. Bazı noktalarda diyorsun, da maalesef olmuş. Mesela demiş. Mesela demiş ki, gereksizliklerinden ötürü günlük dilde demiş C, X ve Q harfleri kullanılmayacak demiş. Kendi dili için söylüyor herhalde bunu. Ee... C, X ve Q harfleri mi? C, X ve Q. Evet, gereksizlikleri olduğu için yani kullanılmaya kullanılmaya bunlar da demiş dilim dinden çıkacak. Bunlarda aşık geçiyor. atışması falan var mı yani. yabancılarda? Hani gerekirse C demeyiz X demeyiz falan diye böyle dudaklarına Dudak iğne iyi yani. kürdan mı iğne mi ne koy... X demek için ama de o zaman damağa bir şey yapıştırmak lazım. Valla yani. işte bilemiyorum bir yere bir şey yapıştırın da neye yapacağını. Ben de benzer bir şeyi e, Türk alfabesinde J harfi için Korkuyordum yani alfabemizde harf gidecekti. Evet. J kelime... J sesini çıkaran kanun. C cilet efendim. Japon falan. Şarj. Vardı. Şarj. Ki en çok kullanılacak yerde hiç harfi hiç koymuyorlar yani. Telefon. Telefon şarj. J yerine genelde C kullanılıyor ya. Evet. Şarj'da da... Abi bu J'yi... Gerekiyor. Yani. Esas şarj ya. Esas o, o neden biliyor musun? Sana o şeyi havayı veren kelime şarj. J harfini Cş. çıkartırken dişler birbirine yakın ve Öyle bir titreşim veriyor ki Ziz. insanın iç e, e, gıdıklanıyor. Bak, Bak. J de bakayım. J de, de bakayım. J de oktay. Sen benke, yetinince sen herkes için dedim Faiz Sen J. kendi Sскую... kendine söylüyorsunuz. Harbi tamamen çıkarma noktasına gelmiş olabilir. Diş gıdıklanıyor valla. Diyeyim diyeyim dur. Bak dişetlerin gıdıklanıyor gördün mü? Biraz sen söyleyin. <gülüyor> Ondan sonra herkes günde 16 kilometre yürüyecek demiş. Az. Yalan az ne 16 kilometre. Yalan çıkan şeylerinden tahminlerinden bir tanesi. Tahmin. Her şeyi tahmin etti de arabaların olacağını mı düşündü? Yok arabaları. Şehirler çok büyüyecek. Hayır hayır. İnsanlar hay, hay. Da, vallahi, ama araba olmayacak. Sağlık için diyor adam. Araba olmayacak demiş. Ama doğru. adam doğru söylemiş o koşu banklarının, koşu banklarının evet, ne bilir, kadar. ne kadar bilmiyoruz. Tabii canım. Yürüyoruz yani. Şehir içindeki tüm acil araba kullanma ihtiyacı yerin altında veya üzerinde olacak demiş. Doğru. Doğru. Zaten yer yerine tutmuş. Yani yerin üzerinde var. Yerin altında da. Mesela de. Ankara'da baya yerin üzerinde. Ay, yürüme alanları olacak demiş ya. Yani yürünen ad hmm. yürünen yol. Yürüyüş Daha... parkurları mı? Merkez ya onun... Bisiklet yolları da olacak demiş mi? Ve böyle kenarlarını bisiklet yolu olarak düşündük biz. Öyle bir şeylerdi. Mi? Adam şehirci ya. Hem mühendis hem şehirci Ondan ya. sonra 21. yüzyılda demiş her taraf tonoz olacak demiş. Abi onu da bilmiş ya. Tonozu <gülüyor> da söylemiş ve demiş son e, sinek ya da sivrisinek olmayacak. Hamam böcekleri tamamen yok edilecek demiş. Kökün, kökünü kurutacağız demiş. Ya, Herhalde mı? yaz zamanı yazıyordu da iyice sinir oldu. E, bence üst 5 bardak romu fazla kaçırdı. yani belli noktaya kadar iyiymiş kafası. O işte eşiği geçtikten sonraki söyledikleri bunlar. <gülüyor> hamam böceği. Onların da kökün ekibi suyu çekeceğiz. Evet. Ee... <gülüyor> kökün ekibi suyu çekmek. Evet, köküne bir suyu çekmek. <gülüyor> Bu arada 3 3 üç... oh. Elime bulaşan bilgilere göre üç çift davetiyemizi e, acilen vermemiz gerekiyormuş. Acilen mi? Evet acilen derhal tiz e, verilsin. Onları, onları dinleyicilerimize veririz oradan o zaman bugün bugün bugün bugün Kime verecektik ya? Eşimize dostumuza mı vereceğiz? Tabii ki dinleyicilerimize. Kaç saat? Alacağız. Şu anda kaç saat? Şu anda 54. 54 mi? Onda biteceğini düşünürsek altı dakikamız var. Altı dakikada verdik Özal ilk verdik. Önce Şen diş hekimimiz Aydın Şen'e verelim bir davetiye. Aydın tamam. Şen diş sakallı, hekimliğinde bir marka. Sakallı diş hekimi Aydın Şen diye geçer. Özlem Hanım'a verelim. Özlem Hanım. Özlem Hanım'ı hatırlamıyor musunuz? Özlem Hanım'a unutmak mümkün mü? Hatırlıyoruz mi? hatırlamaz mıyız yani onu da verelim. Tamam Özlem Hanım. Özlem Hanım'a verelim. Bir de Mustafa Bey'e verelim davetiyemizi. Onlar artık e, hafta sonunu ne kıyafet giyeceğiz, Aha. kostümlü partiye nasıl katılacağız diye düşünerek geçirsinler. Onun ve... da bilgisini vereyim. 31'inde yani önümüzdeki salı günü. Salı günü. E, performance oldu. E, radyomuzun 17. yaşı kostümlü bir partiyle kutlanmak üzere bir araya toplanacağız. Ne kadar güzel bu bir parti Bu partide bir siz olacak. de yer almak istiyorsanız şayet bu davetiyelerden birini kazanabilirsiniz. Siz sabah durup dururken daha 17-17. O yüzden mi söylüyordunuz? Evet. E ne olmuş söyleniyor? Nasıl durup dururken ya radyotu o 17 yaşına giriyor. Pardon bu sene söylemeyeceğiz de. Ne zaman? Geçen ne sene, sene mi söyleyecek? söyleyecektik? Oktay ne güzel lafı çarptın. Lafı ne kadar. güzel lafı çarptın. Bir, biraz daha bekle bak. Bir, ben bir zaten zor var. tuttum kendimi param parçayı söylememek için. Çünkü dışarıya doğru yöneldim o esnada Oktay 17'ye başlayınca. Şöyle bir yöneldim ve param parça adlı şarkıyı Teoman'dan bile güzel söylerim. Yani onu da söyleyeyim. O zaman dinleyicilerimizi bir kez daha tebrik edelim. Mustafa Somungü, Aydın Şen ve Özlem Açar bizden davetiyeler kazandılar. Arkadaşlarımız kendileriyle iletişime geçecekler. Davetiyeleri ve partinin ayrıntılarını anlatacaklar. Ondan şimdiden ne giyeceğiz diye düşünsünler. Top ee, bizden çıktı. Artık onlar düşünsün. Bastonla gelip House olmak çok havalı değil onu hemen söyleyelim. başka gelip George Clooney taklidi. Brad Pitt olmak, George Clooney olmak da çok şey değil. Dik yakalı Ondan... gelip Kemal Kılıçdaroğlu... O kılığına girmek de çok sevgilim. etkili olmayacak gibi görünüyor. Barbaros şansal olarak da gelmiş kimse. Yani evet. Sonra... Onların hepsi konuşuldu sevgili dinleyiciler. Kim yani sevgili o bu. yüzden e, bence çok orijinal bir şeyler düşünün. Ya Ne olabilir? Çok etkileyici konuşuyorum. Çok fakat. etkileyici konuşuyorum. Bazen ben bile şaşırıyorum. Futbol dünyasından birileri mi olsak acaba? Futbol dünyasından kim olabilir? Ben futbolla siyaseti birleştireceğim. Hakan ben... Şükür kullanına geleceğim. Na, ne diyeceksin? Büyüklerin bilir falan diye mi konuşan? Büyüklerin bilir. Aa keşke öbür futbolcumuz olsan. Alpay Özalan mı? Alpay hem de sahnede olacağız ya. Ama senin ters takla hadisen yok ya. Abi bütün esprileri Abi, yaparım. Kedi Süper nereye gele gelemez? Pişt. Nereye gelemez? Vallahi pis. Pis valurdu. Pis diye. Bir şey diyeceğim. He. Çok güzel olabilir ya. Birimiz Hakan Şükür, birimiz Alpay Özalan, birimiz de Akınsel. Nasıl Veya fikir? aynı bedende Arçi ile şoto olabilirim. Sağdan bakınca Arç'i, soldan bakınca şota. Tamam, onlar sen... iki zaten. Bari Halil'le şey falan i̇şte olur yani. tarafı. Bari Halil'le Sezai ol Bari. Halil. Onlar kim? Hayır. Hıtka varsa ya. Halil Sezai olayım ben. Var benim hırka hırkaya. Bol. Ben bu ara hırkaya şey yaptım. Ayağını sırka giyersen Nuri Bilge Ceylan da olmuş derler arkandan. Ha. Bir taşta kaç kuş. Sevgili ninjiler işte böyle. böyle böyle. partinin en büyük eğlencesi bugün ne giysem diye konuşması. Bugün ne giysem. Espirimiz yapılması gereken espriyi aldığımıza göre programı gönül rahatlığıyla kapatabiliriz. Yarın sabah tekrar bölümlerimizde karşınızda olacağız. Pazartesi sabahında umarız artık güneşi görebileceğimiz bir günde buluşma dileğiyle. Hoşçakalın. Radyo 2'de günün en hit dakikaları. En taze 5 single. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Günün en hit 5 şarkısının geri sayımı. Hitback. Hitback. 5'i bir yerde hafta içi her akşam 5'te radyo 5'i bir yerde modern sabahlar sona sona erdi